Wakulla bidat in dalala, wakula dalala tinfin nar. Salaam alaikum, wa rahmatullah, wa barakatu. Arkadastar <gülüyor> e, Tabi Bukonu, uzelijkle e, dynamic stier, arkadastar ward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 Benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Kullaha finnar illa vahideh. Dediler ki ey Allah'ın Resulü was vesselam. Pardon aleyhisselatü vesselam dedi. Hepsi ateştedir ancak birisi müstesna. Dediler ki men hiye ya Resulüillah aleyhisselatü vesselam. Bu hangi fırkadır dediler. Aleyhisselatü vesselam dedi ki ve hiye el cemaah. Birinde dedi ve cemaah. Bir başka rivayette. Ve ma ana aleyhi wa ashabihi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 Dağları birer kazık yapmadık mı? Ve sizleri çift çift yaratmadık mı? Veyahut başka bir ayette Eferaytum ma Af buyurun dökmekte olduğunuz meniyi görmez misiniz? Veyahut ayetin devamında Eferaytum ma ellazi teşrabun? İçmekte olduğunuz suyu görmez misiniz?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 bilmesi gerekir aynı ayette dediği gibi in in insanu mimma khuliq khuliqa in dafik insan neden yaratıldığına bakmaz mı o dökülmüş bir sudan yaratıldı ve yahut hac suresinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor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 sora bir lutfeden, summe min halaka. Sonra bir alaktan, summe min Mudra, Sonra bir mudgadan yani bir çiğnemiş et, et parçasından. Summe min mudghatin muhallaqatin ve gayri muhallaqatin. Ve sizi bir yaratılıştan başka bir yaratılışa koyduk. Ve ayet böyle devam ediyor. Allah Subhanahu wa Taala öncelikle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 El Risale'yi yazdıktan sonra, El Risale diye bir eseri var onun biliyorsunuz. El Risale'yi yazdıktan sonra öğrencisi Muzeni'ye okutur. Muzeni, i̇mam Şafii'nin huzurunda bu kitabı 80 defa okur. Yani i̇mam Şafii, talebesi Muzeni'ye diyor ki, bu eseri yazdıktan sonra,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 En sonunda diyor ki İmam Şafii, Fəsubhân Allah, Allah kendi kitabının dışında hatasız bir kitabın olmasına müsaade etmez diyor ve ondan sonra okumaktan vazgeçiyor. Yani aynı ben İmam Şafii rahimullah gibi diyorum ki biz de bütün eksik ve kusurlarımıza rağmen bir çalışma yapıp ortaya koymaya gayret ettik.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 Bugün gerçekten taklitte öyle bir noktaya geldik ki bu konuyu önemsememizin sebebi de bu. Bugün birine soruyorsun diyorsun ki ne sen nesin diyorsun yani hangi senin anlayışın nedir? Sen e, e, hangi yolu takip ediyorsun? Hangi müstehidi takip ediyorsun? Diyor ki ne ben Şafii'yim diyor. İyi peki diyoruz. Sen Şafii'sin yani senin bu lafından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 Niçin i̇mam Shafi Şafii San sen akidede terk ettin? Fıkıhta kendisine uyulacak bir önder kabul ettiğin i̇mam rahimahullah, Şafii akidede sapık mıydı? Gerçekten değildi. Yani sen bu adamdan veya bu bu bu şahsiyetten ya dinini al alma. Niçin böyle bir ayrıma gidiyorsun?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 Ahzul kitab vel sunneti ala fahmi ashabul umme derken yani Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak diyorken bizler işte bu anlayışımızın ilme dayalı, Kur'an ve sünnete dayalı, hücceti kain, burhana dayalı olması gerekmektedir. Taklidin, zıtti bilmektir. Ilimle hareket etmektir. Allah subhanahu wa ta'ala ayette buyuruyor. وَيَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَمَا تَحْوَ الْاَنْفُسُ Onlar ancak zanna, zanna ve nefislerin hevasına uymaktadırlar. Aynı Rabbimiz subhanahu wa ta'ala ayette diyor ki. Het is in kuntum sadriti. Hé, di, bizlered delili, nezighettirin, eerdorul, zöliurzams. Tolai, sila, bukon u u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, göre bir tanım var. u, u, u, u, u,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 Tabi bizim konumuz değil yani amel imandan mıdır değil midir bununla ilgili birçok delil vardır. Ee, İmam Ebu Hanife bu konuda e, diğer ashabtan yani diğerlerinden ayrılmaktadır ehli sünnetten ancak doğrusu ancak doğrusu e, ancak doğrusu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 Ee, diğerleri Şafii ve Hanefi olanlar fıkıhta bunları taklit ederken niçin akidede de eee İmam-ı Şafii gibi düşünmüyorlar? Veyahut e, efendime söyleyeyim veyahut eee Maturidi veya Eş'ari oluyorlar. Bunun gerçekten bunu anlamak mümkün değildir. Arkadaşlar bu soruya bizzat muhataplar cevap vermemektedirler. Verememektedirler.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 Cenneti kazanma ve cehennemden kurtulmak için yüce Rabbimizin bizden istediği kalple tasdik, dil ile ikrar ve amellerle isbattır. Yani amelleri de kuşatan bir iman olduğu konusunda İmam Ebu Hanife katılmıştır. Şimdi dünyevi hükümler için ise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 En tukmine billahi ve melayketih ve kutubihi ve rusulih. Devaam etti. Yani imanın esaslarını saydı. Sonra onu tasdik etti. Ve arkasından dedi ki. Ek ah yani İslam. O zaman bana İslam'dan haber ver dedi. Aleyhisselatü vesselam de ona İslam'ın esaslarını saydı. Dolayısıyla iman ve İslam. Yani ayrı ayrı sorulurlarsa. Bunun tarifinde imanı ayrı anlatırız.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 Çünkü Allah Subhanahu wa Ta'ala Buuryurki Wa Mayantiki Anil Hawah In Illa Wahyum Yuha Duurki O Hewa Dan Konushmas Onun Konushto Anjak Birwa Allah Rasu Isa Toa Salam Hewa Dan Konushmas Yada Wa May Atakum Rasulu Fahudu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 Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yani sen seni Allah seni sevsin mi istiyorsun? O halde, kul in kuntum tehpun Allah'a fettabiyogun'i. Fettabiyogun yahbib kum Allah lekum kum zunubekum. O halde, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Fettabiyogun'i. E, bana tabi olunuz ve sizin ...günahlarınızı bağışlasın. Dolayısıyla bununla ilgili delillerimiz oldukça fazladır. Oldukça fazladır. Men ete'ar rasule fekad ete'ar Allah. Nisa 80. ayet. Ya da e, Ahzab, 36'da, Ahzab 36. ayette. Ve mâ kâne limu'minin ve lâ mu'minetin iza kadallaha ve rasulehu emren en lehum min amrihim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 Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman diyor. Ya da Nisa suresi 59. ayette فَاِنْتَ fi şeyin شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْرَسُولُ Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman bunu Allah'a götürünüz demiyor. Ve Resulüne götürün diyor. Yani dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam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 O dedi ki yani ben onunla evlenmem. Bunu belki gönlü istemedi. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki Mümin erkek ve mümin kadın Allah ve Rasulü bir konuda hükmettiği zaman Tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Yahu evlenmek bir insanın en doğal hakkı gibi görünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama bunu söyleyen Rasulullah ise Ona muhalefet edilmez.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 emrine muhalefet eden kadın veya hut Allah'ın kendisine emrettiği şekilde tesettüre girmeyen veya hut Müslüman erkek aynen bütün ümmet bu konuda kadın erkek bununla muhataptır men eta'r resule faqat eta'allah kim Rasule itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir İşte böylelikle Allah is de enige onun zegt Kabul etmeyi yani de mensen die Kabul etmek imanın ta de Dinin ta kendisidir. Kabul Resulü Mijani zijn, de mensen in de böyledir. Hani diyor ya Allah Resulü zijn, de mensen die babasından, kardeşinden, çocuklarından fazla sevmedikçe iman etmiş olamaz. İşte bu hem sevgide hem Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve emirleri karşısındaki teslimiyette olması gereken şeyin ta kendisidir. İnşallah buraya kadarki eee bölümde veya şunu da tamamlayayım inşallah.